E ee, İbn Abbas'ı şöyle duymuş. Aşura hakkında şöyle demiştir. Ma alimtu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soma yomen yatlubu fadluhu ala al-ayami illa hada'l-yom ve la shahran illa Diyor ki Dürçi sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorum ki bilmiyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü özellikle seçerek oruç oldu illa ecir almak için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 Ahtesibu alallahi en yukeffira senetelleti kabla. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, diyor ki Aşura cününün oruz olması umid ederiz Allahu u Teala'dan isteriz umid ederiz, rica ederiz ve inşallah öyle de geçmiş seneyi ne yapar? Cünahlarını siler bunu da kim rivayet ediyor?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 Dedi niye oluyorsunuz bu cünü or, oruç Dediler bu salih bir cündür Neden salihtir Çünkü Allahu Teala Musa'yı aleyhisselam'ı Ve beni İsrail'i Fır'an düşmanlarından Bu kurtardı Denize yarıldı bu cünüymüş Aşure cünü Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu Dedi ben Daha evleyim Musa'yı Musada sizden Onun için oruç oldu o cünü ve oruç olmasını da emretti ben daha öyleyim Musa benim kardeşimdir tevhid kardeşimdir o, o bir peygamber ben de peygamber onun için Resulullah diyor peygamberler ebna-i allad yani babaları birdir anaları ayrıdır gibi. yani tevhidleri akideleri birdir şeriatları ayrıdır hepsi nerededir Allah-u din, şeriatlerini alıyorlar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 Bunu hedeleletiyor. Aşura gün orucunun önemine delalet ediyor. <gülüyor> bir diğer hadiste Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eee e, e binti Ma'uz radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde e, sabahı gönderdi bir elçi. Ansarların Ansar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 dürçü biz de bu günü oruç olduk. Bu günü oruç olurduk ve çocuklarımıza orucu öğretirdik. Camiye götürdük. Avuştururduk çocukları hatta ağlamasılar bu gün oruç olsunlar. Bizden yemek içmek isteseydi onlara oyuncak verirdik teselli et olsunlar. Bunu bu bu de kim rivayet ediyor? Bukhari, Müslim, İmam Ahmed ve Shayh. Kütüb başka kitaplarda da var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 onun dolayı ne yapmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber göndermiştir. Abu Musa'l-Eş'ari'den bir rivayet var. Diyor ki, Ashura gününde Yahudiler bu günü yüceltirdiler. Bu günü beyram ederdiler. Tam beyram havasında geçirdiler. Beyramları gibidiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Biz tutarız bunu. Biz tutarız bu orucu.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 Yahudiler süslenirdiler, çoluk çocuklarına temiz elbise giydirdiler bu günü beyram ederdiler. Ama bize ne emretmiş Resulullah? Bu günü oruç tutarız. Ama bu günü biz beyram etmeriz. Bu günü sadece oruç tutarız. Beyram etmek bu günde, süslenmek, fazla değişik yemek yemek, elbise girmek, çeki düzen vermek kendisine, özellikle bu günde öyle bir sünnet yoktur. Sadece oruç olup ibadet sünneti var.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 dinlerden nasıl tavaf kalmış haç kalmıştır e, bular ama bunlar ne yapmışlar bozmuşlardır ama ana çizgisiyle haç kalmıştır işte ne kalmıştır bulara da Aşura günü orucu tutardılar Resulullah temekkere tutardır ama Ramazan ayı Medine geldiler hele özellikle Yahudiler de tuturdu daha vatan tuttular Ramazan ayı 2. senede Medine'de ferz da ne oldu Aşura günü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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'de de bir rivayette diyor ki İnne 10 Allah'ın cünlerinden azim bir günlerinden bir gündür. Fe men şaa oruç olsun, büyük ecri var. İstemeyen olmasın. Yani bu nedir? Sünnettir. Yani sünnet nedir dedik? Tutsan çok büyük ecrin olur tutmasan ve almazsın ama büyüğ ecirden ne olursun mahrum kalırsın. E her musulman ne ister ister çok büyük ecir alsın. Aynen işte bu bu bu meseleyle ilgili bir sürü hadis var. Aşura gününü Kureyşler Mekke'de ne yapardılar? Oruç olurlar. İşte bu demek ki sünnettir peygamberlerden kalmıştır. Bir rivayette aynen Buhari Müslim'de Muaviye İbn Süfyan radıyallahu anhuma diyor ki: "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yequl: 'Haza yawmu Ashura, biyun değerli bir gündür. Ve lem yaktub Allah aleykum siyame. Orucunu Allah Teala üzerinize farz etmemiş. Ve ana saimun. Ben ama oruçluyorum oluyorum günü. "Femen men sha'a isteyen olsun. Ve men yuftur, falyuftur, olmasın.' Bu da Buhari Müslim'dedir."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 Radiyallahu anhu diyor ki kana sallallahu aleyhi ve sellem bizi de o güne teşvik ederdir. O günü de araştırıp tutardır Ramazan ayı felemma furida Ramazan lem ya'muruna ve lem yanhana. Ramazan ferz olduktan sonra ne bizi emrederdir ne bizi nehyederdir. Yani sünnettir serbest bırakmış. Bu da Müslim'de rivayet Alimler burada diyorlar ki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 ehl-i sünnet alimleri ne bundan ne çıkartıyorlar? Diyorlar işte bu gün sünnettir. Olanın büyük ecru var, olmayanın cünat ve yoktur. Ama bir musulman, akli selim bir musulman, ahiretini, allah Allahu Teala'yı e, düşünen, e, Allahu u Teala'yı seven, ahiret gününü düşünen, terazidin inceliğini bilen, fıkh eden musulman neye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 neden Yahudi Yahudilere muhalefet edeyim? Yani onlar bir oruç tutuyorlar ben de tutmayayım. Çünkü bizde bir kayda var dinimizde arkadaşlar. Kaide nedir? Biz Yahudi, Hristiyane, ehli kitaba ve bütün kafirlere devamlı muhalefet etmemiz lazım. Onlara onlardan ortak noktamız olmaması lazım. Çünkü burada bir kayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste Ebû Davud'ta rivayet olan "Men teşbeha bi kavmin fehu minhum." Kim bir kavme benzese o onlardan haş olur. Bir rivayette de el mer'u ma men ehab. bir ki şeyi sevsen onunla haş olursun kıyamet günde. Onun için biz onları ne severiz ne de onlara benzemeye çalışırız. Buradan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayetiyle dedi ki beni Allah ömrümü seneye bıraksa bu ne zaman söyledi bunu? Resulullah dedi oruç olduktan sonra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 o zaman bizim üzerimizde ne düşer Resulullah'ın temennisini biz Müslümanlar canlandıracağız işte bir Resulullah'tan sonra sahabeler canlandırırlar etiba tabi'inler etiba tabi'inler 4 imam da bunu kitaplarına yazdılar ne yaptılar dediler bu cünü bu orucu olan daha güzel olur daha mükemmeldir 9'u da tutsun Yen yani de 9'u 10'u tutsun 11'i tutsun ne oldu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 Bunu da İbni Kayyım Zadil Mi'attef Nakletmiştir Bir de İbni Hacer Rahimahullah Alimlerimiz de bu konuda Demişler aşura cününü Oruç olmak üç Üç kademelidir En mükemmeli Demişler En mükemmeli Bir gün önce oruç olacaksın Bir gün sonra alacaksın. Yani dokuzuncu muharram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 Azim bir gündür. Allah'ın sevdiği bir günlerdendir. Hazreti Musa'yı bu günden Furan'dan kurtarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ferz olmadan önce bu günü oruç olmuş. Onun dolayı bu günü teşvik etmiştir. Oruç olduktan sonra bu günü sünnete çevirmiştir. Bu gün azim bir gündür. Bu cündü biz de oruç olacağız. Yen 9'u onu olacağız. Yen 10-11 on, on olacağız. Üçünü de olsak bir mahsuru yoktur alimlerimizin görüşlerine göre daha mükemmel olur inşallah bir de bu cünde dedikçe Yahudi Hristiyanlara muhalefet edeceğiz Yahudi Hristiyanlar da rivayette geçtiği gibi bu günleri yaparmışlar beyram edermişler biz mi beyram ederiz bu günleri hayır beyram etmek aşura gününde özel ibadetler yapmak kına Kur'an okumak sevincimiz olmak temiz elbisemiz girmek bu Yahudilerin neyindendir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 Rafiziler, Rafiziler de nedir? Aslında batinilerdir. Batiniler dedir içten bir şekil inanıp dıştan bir şekil gösterir. Bunlar da Ehlibeyti seviyoruz diye Hazret Ali'nin Şiasındannız diye iddia ederler ama bunlar aslında ne diler? Aslında ne Hazret Ali'yi seviyorlar, ne Ehlibeyti seviyorlar, ne sahabeyi severler. Sahabeyi tam tersine tekfir ederler. Bular ne yapıyorlar? Bugün de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 fitneye düşerler müteşabih ayetler gibi. Onun için bu cünde Hazret Hüseyin katledilmiş bu günü ihya etmek, yemek dağıtmak, kendilerini döymek kan dökmek bu günde kim beslemek bu günde intikam duygularını beslemek bu günde bunlar hiçbirisi dinimizde özellikle Ehl-i Sünnetin hiçbir kitabında bu yazmaz. Tam tersine Hazret Hüseyin radıyallahu anhu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 insan imanına göre iptil olur en büyük iptil olan peygamberlerdir son olardan sonra salihler olardan sonra olardan bir derece bir derece bir derece böyle imanı zayıf olanlar imanın ne kadar güçlü oldu o kadar iptil olursun en büyük denedir katildir e de nedir katildir biz seviniriz bu cünde Allah Teala şehadet ikram etmiş ona şehadette nedir cennette en büyük menziledir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 Hiçbir rivayette yoktur. Bugün de kendimizi döyelim, yas tutarım, taziye tutarım, ağlanı ağlayalım mı? Kendimizi döyelim. Bular hiçbiri dinimizde yoktur. Bular ta 3-400 senesinden sonra 500 senesinden sonra eklenildi bular. Asıl Hazret Hüseyin'i seven bugün de sevinir. Allah Teala bugün de Hazret Hüseyin'i şehit kabul etti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 diyor ki, Hazret Hüseyin cennetin efendisidir, cenzlerin efendisidir Allah subhanehu ve teala ne diyor, ve beşir sabirin sabredenlere müjde ver ellezine ize asabetun musibetun, olara bir musibet geldi, ölüm musibeti, ne derler kalu inna ve inna ileyhi raciun, biz Allah'tan gelmişiz, Allah'a döneceğiz, elimizde ne var, ulaike oların üzerinde ne var, aleyhim salavatun, salavat nedir salavatum min Rabbihim. Allah'tan ne var oların üzerine salat burada nedir zikir Allah mel, mele, mele el alede oları anır so, sonra ve rahme de rahmet verir ulaike humul muhtedun onlar hidayete varanlardır doğru yola gidenlerdir sırat müstakimden cennete girenlerdir İşte bugün de biz ne yapacağız inna ve inna ileyhi raciun diyeceğiz Sabirlere müjde verilmiş bir günde, Hazreti Hüseyin'e müjde verilmiş bir günde. Onun için hadi sahih hadiste Bukhari Müslim'de ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? tamal <gülüyor> hudud." Bizden değil kimse kim yanağını döydi. Yen elbise ve şakka cüb elbisesini yırtı. Bular cahiliyettendir. Ben bulardan beriyim. Ben bulardan beriyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun için bugün de biz bu Hazret Hüseyin ...nin meselesini aşura orucuyla ilgili karıştırmarız. İlakası yoktur. Bizim kitaplarımızda bu yazmıyor. Bu ehli bid'atin kitaplarında yazıyor. Ehli bid'atte e, sınırsızdır bid'atleri. Biz ne yaparız? Biz onların bid'atlerine uymarız. Biz kendi e, yolumuza bakacağız. Yolumuz nedir? Sırat-ı müstakimdir, hidayet olur. Ondan dolayı alimlerimiz bu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 Hz. Hüseyin için bir şey var, onu da haber verdi. Niye haber vermedi? Vermedi. Neden haber vermedi? Çünkü bu gün nedir? Ee, öyle bir şeyi yoktur bu Sadece bu günde oruç ibadeti var. Bunlar sonradan eklenenlerdir. Bu günde aynen dedik ki, ne süsleniriz, ne püsleniriz, ne yemek yeriz, ne içeriz, ee, normal hayatımız devam edecektir. Bu çünkü oruç meselesi var, Böyüc fazileti var. O üç fazileti de orucu da insanı ne yapar? Bir seneyi bir gün orucu olsak keffar edilir. Bu neden azimdir? Çünkü bu günde Allah Subhanahu ve teala neyi kurtarmış? Hazret Musa'yı kurtarmış. Bunlar sahihtir. Biz sahih delillerle ne yaparız? Yola düşüp amel ederiz. İşte en mükemmeli nedir? Bugün de sarılarım oruç olalım. ondan dolayı bir gün önce yem yani bir gün sonra yem yani üçünde dedik oruç olarız. Eydir bazı arkadaşlar sorularında diyorlar ki eğer bizim Ramazan kazamız var bugüne den geldi onuyla her ikisini bir yolda çıkartabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar Ramazan kazası önceden Ramazan kazası olur sonra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 Ayrıca bunu sadece ezbere değil, bunun yanında o cümlen ilcili çünkü bidetler hirafetler, bozgunluklar çok var bizim kitaplarda maalesef. Sahih hadisleri, cerçek dört imamın izinde giden alimlerden nakil yaparak bir bilci de toplasılar. Yani bir tane davet ederken, insan emir bilma'ruf yaparken ne yapacaktır? Aydın olarak yapacaktır. Yani